2. Siz ey Müslümanlar, ya emirleri bildirir, yasaklardan sakınırsınız, ya da Allah size şerlilerinizi musallat kılacaktır. İyileriniz dua edecekler, dualarına da icabet edilmez buyurulmuştur. Yani inandığınız gibi yaşarsanız, haramlardan sakınırsanız, dünyada hakimiyet, ferahlık, bolluk gibi nimetlere mazhar olursunuz. Aksi takdirde andolsun siz nefislerinize zulmettiğinizden dolayı zulmünüz muşahhas bir zalim olarak size musallat olacaktır. O zaman veli, salih, fadıl ve kamil inandığınız zevata müracaat edersiniz. Onlar da refaha kavuşmanız için dua ettikleri halde dualarına icabet edilmeyecektir. Ey nefsim! Şimdi bu mezalim vardır ya, kim dilerse ki bunalımlardan kurtulsun, ahirette afu olunsun, o kalbinden küfür, şirk, nifak ve fısk arzularını çıkarsın. Zira her insanın kalbinde şöhret, şehvet, gazap putları vardır. Şöhret, insanı hırsa, hasede iteler. Hırs, elindeki nimetten başkasını mahrum etmektir. Haset, başkasının elindeki nimeti yok etmeye çalışmaktır. İkisi de almaktır. İslam ise tevhid dinidir. Bu putu vermekle yıkmıştır. O da tanışma, yardımlaşma ve dayanışmayladır.